Adaptasyon Merhabalar Onur Mahir merhabalar 22 Nisan 2012 ee, Bir pazar günü daha Birlikteyiz ben bugün Amerika'ya geri döndüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun bir yolculuktan sonra işte efendime söyleyeyim treniydi, otobüsüydü, havaalanıydı, güvenliğiydi, uçağıydı, pasaportuydu, vizesiydi derken bayağı bir sürüyor yani bu Avrupa-Amerika arası yolculuk. Merak etme yakında hepsi değişecek. Evet değil mi? Bana da öyle geliyor. <gülüyor> Genel olarak her, herkesin bir şikayeti var zaten. Bu çok uzun sürüyor ya falan. Alıştı ya herkes her şeyin hızlı olmasına. Evet. Mesela bugünlerde Türk Hava Yolları'nda bir sorunu var. Hı hı. Özellikle Atatürk Havalimanı'ndaki kapasitenin yetmemesinden dolayı e, olması gerektiğinden sanıyorum bir buçuk katı daha fazla uçak iniyormuş günlük olarak. Tehlikeli Ve... bir şey değil mi acaba? Yani bir tehlikesi var ama e, sanıyorum bunu ekart etmek için uçaklar Yukarıda bekliyorlar yani İstanbul'un etrafında daireler çiziyorlar ve bazen geldikleri halde bir saat havada <gülüyor> dolandıkları oluyormuş. Olduğuça şikayet geliyor bugünlerde. Havaalanını de... genişletecekler mi sence? Üçüncüsünü yapacaklar. Üçüncü köprüden sonra diyorsun. <gülüyor> Üçüncü havaalanı da olacak. Büyük ihtimalle 100-150 milyon yani. Atlanta havalarının galiba dünyanın en büyük havaları olması lazım. 120 milyon kapasite. Herhalde Türkiye herhalde 70-80'e çıkar. Yıllık yolcu kapasitesi olarak 70-80 milyon oldukça uzun. Büyük bir rakam tabii. Evet, şimdi bu aslında bugünkü yolculuğun uzunluğundan mütevellit. iki gün önce bir haber yayınlandı. Los Angeles Times Business'ta. Ondan ...feyze olarak başlayalım istersen. Ee, Pentagon... ...geçenlerde yani daha doğrusu geçen sene içerisinde... ...DARPA, internette de bulan meşhur Pentagon'un bir kolu. Defense Advanced Research Projects Agency. DARPA'nın ürettiği, test ettiği bir hava aracı var. Evet, teknolojiler genelde silahlı kuvvetlerden geliyor değil mi? Evet. Daha önce de bahsetmiştik. Robotlar falan da hep silahlı kuvvetlerden geliyor. DARPA bu kendi test ettiği aracın, hava aracının test sonuçlarını yayınlamış. 13.000 mil saatte 13.000 mil hızla gidiyor. Hani research araştırma projelerinde bir... Terminoloji vardır. Bir kelimeyle projeyi, bir cümleyle projeyi anlatmak diye. Yani Tabi bu... şey. Hı -hı. Elevator pitch. Evet. Asansör yolculuğunda anlatabileceğin evet. kısalıkla ve özlükte Şimdi istersen ben sana bu aracın elevator pitch'ini yapayım hemen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Capable of delivering a military strike anywhere in the world in less than an hour. Dünyanın Dünya teren... herhangi bir yerine diyorsun. Evet. Dünyanın herhangi bir yerine Askeri bir saldırıyı bir saatten daha az bir sürede gerçekleştirebilmek amacı. Bu amaçla geliştirilmiş esas da yani bu hıza evet. gitmenin amacı o. Hıza gitmenin amacı o, dünyanın herhangi bir yerine bir saatten az zamanda gidebilmek. Değil mi? Zaten diyeceksin ki silahlı kuvvetler bunu geliştirirse ne amaçlı olacak ki, değil mi? Hıza. Demek ki vurucu gücü arttırmak için o hıza sahip olmak istiyor. Demokrasi getirecek. Yani bir saatten az bir sürede. <gülüyor> freedom, freedom, freedom bir saatten az bir sürede gelebilecekken yani dünyanın herhangi bir yerinde. Ben böyle okuyorum bunu. Yani bunu esas pazarda mı stratejisini yapsan herhalde bir Hı -hı. saatte özgürlük. Bir saatte özgürlük hiç fena değil. Yani bayağı güzel. Yani satar bu. E, Alıcısı kim bu orada? Işte Amerika, Amerika şu an alıcılar. <gülüyor> Ee, ama şeyi düşünürsem bak buradan zaman konusundan girdiğimiz için e, bir özgürlükle de ilgili olarak bağlayalım. E, mesela mevsimlere yayılıyor ya. Arap baharıydı. Belki evet. de bir günde olabilir şimdi böyle bir araç sayesinde artık bundan sonra. Kuzey Afrika hafta sonusu falan gibi. Hani bir hafta sonunda her şey değişebilir. Mesela böyle bir dünya düzeni Olur mu diye merak ediyorum yani açıkçası. İnsanlara gerek bile kalmaz. Hani Facebook'ta örgütlenip sokaklarda çığırtmalarına gerek bile kalmaz diyorsun. Amerika özgürlüğü getirir şeklinde mi? Yani getirebilir gibi mi geliyor. Teknoloji yani bu böyle bir alanda ilerleyen bir teknoloji diğer alandaki şeyleri de etki eder. Tamam. Yani tamam. Buradaki biraz niyeti bozukluğu anlıyoruz ama aynı zamanda eğer bunun tüketici anlamında gelecekteki etkilerine bakarsak, her militer teknoloji gibi burada da bir şekilde e, nedir? Bize yayılma, son tüketiciye yayılma için bir alternatif var mı yok mu bakılıyor. Burada gerçekten de var. Tabii ki. Bu, commercial flight'lara girdiği zaman diyelim. Yani ticari amaçlı hı hı. hava yolculuklarında biz, Mahir sen bugün sabahleyin Lins'den kalktın, Brooklyn'e geldin. Bu 60 dakika içerisinde olabilse. Ee, şöyle bir istatistik verelim. Ee, makalede de yer almış. Bu araç şu andaki e, ticari amaçlı hava uçuşları yapan uçaklardan 22 kat daha hızlı uçuyor ve e, New York Los Angeles arasında 12 dakikada gidiyormuş. Yani kimse New York Los gidermiş. Angeles ise 12 dakika. Hmm. Eliyet kemeri yine takman gerekiyordur herhalde çifte. Valla artık kemer mi takıyorsun, çarşaf mı geliyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum da <gülüyor> 13.000 mil giderken herhalde bir şeyler takmak gerekiyordur diye tahmin ediyorum. Peki Mahir. Hı -hı. İnsan On... vücuduna etkisi olur mu? Sen ne düşünüyorsun? Yani 13.000 mili biz kaldırabilir miyiz? Kaldırırız herhalde. Ya? ya şimdi ben hemen zaten ilk başta vücuttan değil de direkt İnsan ruhuna ve beynine doğru gitti. <gülüyor> Dikkatim Evet. Acaba dedim 12 dakikada New York'tan Los Angeles'a gidebilen bir uçak. Hı hı. Artık hani long distance relationship diye bir şey var değil mi? Evet. Onları nasıl değiştirdi mesela? 12 dakikada bir kentten diğerine gidebileceksiniz. Erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla, sevgilinizle. Ee, gün içerisinde artık hani bir yerde yaşayıp öbür tarafta bile çalışabilirsiniz. Tabi bu e, faraz e, dünyada tamamen maliyetleri bir kenara bırakıyorum. Yani bu kaç parayı patlayacak efendim. Oralar, Biraz tuzlu evet yani. Oraları tuzlu olacaktır. Değil mi? <gülüyor> Carbon footprint falan hani öyle şeyler de var tabi. Onlar da çok önemli. Ama madem bu gelecek dünyasını oynuyoruz. Aha. Hayır. O tür hani dış sağlıkları bir kenara bırakalım. Biz şey deriz işte piyasalarda bazı piyasa fiyatı tarafından e, hesaplanamayan hı hı. fazladan böyle hani havanın kirlenmesi işte karbon footprint'in artması gibi faktörler söz konusu oluyor. Bunlar fiyata da yansımadı diyelim. Hı hı. Bir de üzerine bir tane daha şey koyalım. E, assumption koyalım. Nedir Türkçesi? E, tahmin mi? Yok. Va varsayım, Va, Bravo varsayım. Bir tane daha varsayım koyalım. Ve diyelim ki e, aynı zamanda bunu yapmak için de insanların yeterli bütçeleri var ve fiyatlar çok faiz değil. Ne değişir sence Mahir? İnsan ilişkileri nasıl Vallahi değişir? Birçok şey değişir gibime geliyor. Çünkü zaman iyi yönde de kötü yönde de değişir. Ben mesela uzun Zaman alan şeyleri seviyorum. Genelde hayatta tutuyorum yani. Böyle e, ne bileyim birine bir mektup yazacaksın. Hani şu an çok hızlı bir iletişim alışkanlığı var herkeste bütün toplumda. Ben mesela birine bir e-mail'i iki ayda yazsam hoşuma gidiyor yani. Çünkü gerçekten iki ayda bir sürü şey oluyor. O iki ay içerisinde düşünülüp taşınılıp yazılmış bir e-mail'in kıymeti. 15 dakikada atılmış bir şeyden daha iyi oluyor gibime geliyor. Evet. Sonuçta vücudumuzun bir hızı var. Yani teknoloji bizi ne kadar hızlandırırsa hızlandırsın. Ruhun da bir hızı var. Ee, 12 dakikada bir yerden bir yere gitmek çok büyük bir pratiklik ama bu bunun etkisi nasıl olur? Yani herhalde 12 dakikada bu Los Angeles'tan New York'a gittiğine göre New York'tan da Londra'ya aynı zamanda gider diye tahmin ediyorum. Çünkü aşağı yukarı aynı mesafe. Evet, 3 aşağıya, 5 yukarı diyelim. <gülüyor> o zaman üç kenti alırsak eğer bir tarafta Londra, ortadan New York, bir de Los Angeles. Şimdi Hı -hı. üçünün de iklim şartlarından tut da e, oradaki topografyaya, <gülüyor> Hı -hı. ondan sonra binaların cinsine, e, ondan sonra e, insanların tipine, davranış şekillerine, üzeri üstlükte mali ve siyasi yapılarını ve dilleri de katarsan, çeşitli aksanlarıyla. Bir de endüstrilerde yani Birbirinden çok daha farklı üç tane şehirden bahsediyoruz. Ve bunlar arasındaki bizim yolculuklarımız, geçiş şu anda sanal olarak bu, bunun bir, bir şekilde yaşıyoruz bunu değil mi? Evet. Ben şu anda Londra'da seninle, e, e, sen New York'tasın ben Boston'da. Arada bir işte Avusturya'dan birisi katılıyor, arada bir Türkiye'den katılıyor. Bunun esas da sanal bir şekilde bunu yaşıyoruz. Ama bunu, bunun fiziksel boyutunu düşün. O geçişlerin bu kadar kısa olması... Hem yanında zorlukları getirecektir hem de bazı olumlu yanları getirecektir diye düşünüyorum. Evet. Ama buna adapte olmak e, yeni nesiller için çok daha kolay olacaktır muhtemelen. Fakat eski nesiller için o kadar kolay olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Yani özellikle böyle bir şey ne bileyim hani günümüzde bile hala bugün uçak indi alkışlanıyor yani. Hani niye <gülüyor> alkışlandığını çok çözemiyorum ben. Bilmiyorum belki de böyle çok kanlı da görünmek istemem ama ya, uçağın inmesi gerekiyor zaten. Hani biz bir sürü para veriyoruz yani uçak. Bir de istatistiksel bir olarak e, ulaşım araçları arasında en güvenlisi sanıyorum uçak. Tabii evet. Istatistiksel Niye alkışlıyoruz mi? diyorsun? Hı -hı. Sen hiç alkışladığın oldu mu? Hayır olmadı açıkçası. İlk bindiğimden beri hiç alkışlamadım uçak indiğimde. Peki burada ben hep şey diye düşünmüştümdür. Biraz pilota bir Maharetinden dolayı bir saygı mı var acaba? Hani biz uçak kullanamıyoruz. Ama burada bir tane pilot var. O kocaman tonlarca olan bir demir kuşu alıp dünya bir tarafında öbür tarafına götürüyor. Ya pilot da bir noktaya kadar götürüyor. Asıl götüren bilgisayar tabii ki yine. Yani pilotun çok bir mahareti olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası burada. Hayır galiba o alkışlayanlar galiba o tarafını çok da düşünmüyorlar insana olan. İyi e... alkışlasınlar abi. Ben de iPad'i, e, iPhone'u alkışlamak istiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel alet yani. O... Alkışlayalım yani... o zaman <gülüyor> yani şu anda. Her şey yapıyor. <gülüyor> Neyse yani demek istediğim hani bu alkış meselesi şunda hani orada da bir gerginlik var. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir işte bu arada küçük bir parantez, parantez yapayım hı hı. Ee, sevgili arkadaşlarımla e, bazen restoranlara gittiğimiz zaman e, buradaki servis hizmet Türkiye'ye kadar iyi değil. Hı hı. Diyeceksin ki Türkiye'de iyi mi Türkiye'de değişiyor tamam o taraflarını anlarım ama bir şekilde servis e, tarihi olarak bir geçmişi galiba bizim kadar olmadığı için doğru bir davranış yaptıkları zaman veya yanlış davranışlardan sonra hizmete biraz daha önem vermeye başladıkları zaman Türkler olarak alkışlamaya başlıyoruz. <gülüyor> Çok güzel. Yani bir şekilde nasıl motive ederiz bu adamları ki bizim istediğimiz Türk kalitesinde e, hizmeti gerçekleştirebilecekler mi diye. Alkışla e, motivasyon. Ya işte evet. Neyse ben bu hız konusuna yani bu haberi seçmemizin temel sebebi hız. Belki birazcık da benim yolculuğumdan kaynaklanmış da olabilir. E, şimdi biliyorsun ışığınız var. ...sesin hızı var, değil mi? Evet. Yani şu anda... ...işte bu mesela... E, ...uçağın hızı... E, ...sesten 20 kat hızlı yine. Evet. E, ya, sesten 20 kat hızlı yani. Sen daha sesini duyana kadar o çoktan... ...gelmiş olacak yani. Öyle. Evet. Hız düşünelim. Biliyorsun Concord'lar çıktığı zamanda hani yalnızca belli havalandan... ...kalkabiliyorlardı. Çünkü müthiş bir... ...hani süpersonik olduğu için... Hı -hı. E, Mahalleleri için çok büyük bir ses yapıyordu. Onun için yalnızca galiba Paris, Londra zaten New York'tu. Hı hı. Ee, şimdi bu hız kavramı tamamıyla çok değişiyor. Çünkü eskiden hani bir şey hareket ettiğinde gözümüz hareketi gördüğünde bir şeyin hızlı olduğunu anlıyorduk. Ama sanırım belli bir eşik aşılacak belli bir noktadan sonra ve e, hız tamamıyla görünmeyen bir hale gelecek gibi hissediyorum ben. Hani aslında biraz e, internet bağlantılarının hızı da öyle bir noktaya geliyor ya. Çok hızlı. Yani çok hızlı derken e, algı, algımızın ötesinde bir hız kavramı olacak gibi geliyor. E, bu noktada da benim aklıma şu geliyor. Senin biraz önce söylediğine paralel olarak düşündüğümüzde. Algılayamadığımız şeye adapte olabilir miyiz? Ona çok emin değilim açıkçası. E, Maier şöyle düşünelim. Peki senin dediğin durumda etki ile et tepki arasındaki bizim düşünselliğimiz içerisinde etki ile tepki arasındaki mesafe de kısalmış oluyor. Hı hı. Böyle jilkle, yani böylele e, bir şeyin etki veya tepki olduğu, etkinin sonucunda tepkinin var olduğu şeklinde kendi kafamızın bize oynadığı oyunlar. Hı hı. Çünkü bunu bir e, survival mekanizma olarak yapmışız. Yani hayatta kalmak için bu tür nedensellikleri hayatımıza entegre etmişiz. Ve bunun sayesinde de büyük ihtimalle yani teknolojilerin de oluşmasının en büyük nedeni bu. Ama şimdi onun ortadan kalktığını düşünürsen bir e, tek zamanlılık, synchronicity, senkronize bir hem düşünmeyle yapma arasındaki mesafe azalıyor. Yaptığından sonra onun etkisini görmek için etki Bak, kullanıyorum tekrar kelimeyi. o mesafe azalıyor acaba kişinin hayatı algılamasında bir farklılık olacak mıdır muhtemelen herhalde daha paralel processing bir kafa yapısına geçmemiz gerekiyor yani etkileşim dediğimiz şey tabi ki bir overlapping var her zaman için yani etki ve tepki arasında ama yani bu koşullar altında eğer ki bu hızlar aletlerin hızları iletişimin hızı genel olarak etrafımızda gördüğümüz her şeyin hızı, bizim algımızı zorlayacak bir noktaya gelirse o zaman bizim de o etki ve tepki arasındaki, yani etki daha başladığı anda tepkinin de başlıyor olması gerekir diye tahmin ediyorum. Evet. Yani bu, e, ama bu işte bizim, yani bilmiyorum ben bile kendim ne kadar adapte olabilirim buna emin değilim ama şuna çok eminim artık. Yani gerçekten yeni doğan nesiller İnsan öyle bir varlık ki yeni bir nesil doğduğundan nasıl bir ortama doğuyorsa o ortamın bütün koşul koşullarını kendini adapte edebiliyor yani belli herhalde fiziksel zorluklar olmadığı sürece ve kabul ediyor yani budur diyor yani bu gerçeklik budur diyor ben bunun içinde yaşayacağım diyor ve o yüzden ben hiç şaşırmam yani birçok insan belki şu an düşünüyordun hani 13.000 mille giden araca kim biner falan diye. Ben sana söyleyeyim yani 10 sene sonra çıksın bu 2022'de, 2023'te doğan bütün çocuklar hepsine biner yani. Hepsi biner yani bu araca. Hiçbiri buna bilinir mi, bilinmez mi falan. Çünkü biz de onu yapıyoruz. Yani biz bunu biz hepimiz aynı şeyi yapıyoruz hayatta ve e, o yüzden teknolojinin bu hızlanıyor olması, yeniliklerin de hızlanıyor olması beni hiç şey yapmıyor açıkçası. Tedirgin etmiyor. Ama bazı hiç şeyler mi? bize hiç göre mi? olmayacak. Hiç mi? Yani. Hiç mi etmiyor seni? Beni hiç etmiyor. Yani onu da o doğan çocuklar düşünsün diyorum artık. Ne diyeyim hani. belki kendim... Senin kendi yaşamında etmiyor mu seni? Eee. Ya benim yapamayacağım şeyler olacağını tahmin ediyorum açıkçası belli bir yaştan sonra ama. Şu an çıksa binerim yani ben buna. Sen ne Eee. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Camdan ne görünecek? Hiçbir şey görünmeyecek değil mi? Çok Öyle. bir şey görme ihtimali olmayabilir. Yani güzel bir gradient <gülüyor> renk skalası. İnince alkışlayabiliriz ama. Bak bunu alkışlayabilirim gerçekten. Bunu alkışlayabilirim. Heyecanıma enik düşebilirim yani 13.000 mil gittikten sonra. Bu bu yani bravo <gülüyor> diyorum. Darpa adlı hı hı. E, sesin 22 katlı hızlı uçan bir uçağıyla Bu şirketin, darp şirketin yaptığı bu uçakla amacını da biliyorsun. Yani her yerine bir saatte vurmak için yapılmış. Ben buna binerim de istediğim yere giderim. Bir de alkışımı denerim abi. Yani... Şimdi ben binmeyeceğim diye, ben binmem, protesto ediyorum dediğimde yapmayacaklar mı olur Allah aşkına <gülüyor> Diyorsun ki aktivizmde bir tane şey var sınırı var diyorsun. Yok yani ak aktivizm, yani Occupy Wall Street ile aktivizm bitmiştir dünyada ben söz söyleyeyim şu anda. Aktivizmde pek... Bu arada e, ya, evet. aktivizmden hemen... Konuyu hızlı bir şekilde iki yere bağlamak istiyorum. Birincisi Fransa'da biliyorsun bugün seçimler var. Bilmez ee, mi? Sosyalistler önde gidiyor şu anda. Lepten ama %20'yi aştığı dinliyor. Ee, olabilir. Evet. İlginç olan şu olabilir. Avrupa'da eğer sosyalistler kazanırsa uzun bir zamandan sonra zannediyorum özellikle Fransa, Almanya gibi Orta Avrupa yani İspanya'yı Akdeniz'i saymazsak e, sağ olmayan bir iktidar kazanmış olacak. İkincisi de <gülüyor> aktivizmle ilgili olan konu. Avusturya'da bir arkadaşımla konuşma fırsatım oldu. E, kendisi Facebook'ta yer almıyor. E, Birer. Şimdi ilk başta e, birinci konuda ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> e, Avrupa'daki bu değişim diyorsun e, belki hani Almanya falan da mı yansır şeklinde? Yani... Evet evet bir yeni dalga gelebilir diye düşünüyorum. Anladık. Anladım. ama ee, Galiba evet. çünkü yükselen değer bir tarafta e, aşırı sağa yükseliyor. İşte Löper'in dediğim gibi %20'nin üzerine oy alması. Hollanda'da biliyorsun. Bunlar da genel seçime gidecekler. Erken seçime. Hı -hı. Yine e, aşırı sağ partilerin alacağı oylar tartışılıyor ama bunlar olurken yani galiba sağda şeyden e, hani şeylerden, demokratlardan oyları bir şekilde alıyorlar. sağ içerisinde böyle bir e, farklılaşma. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi politika dedik. Şimdi nasıl birinci konuda Darpa'dan bahsettiğimiz zaman silahlılık e, silahlı kuvvetler diyorduk. Buradaki teknolojinin rolü diyorduk. Özellikle Amerika teşkilatlarındaki bu e, kurumun military'nin bu kadar öneminden dolayı. Ve ikinci şimdi de bir politikada bir acaba politikada Facebook, Google bunlar nedir? Nasıl bizim politika davranışlarımızı etkiliyor? İkinci olarak da Acaba bu kurumlar nasıl harcıyorlar paralarını? Biliyoruz yani politikada sağ sol yoktur. Türk politikada yalnızca para vardır. Hı hı. <gülüyor> Google, e, ve harcıyor, Google ve Facebook paralarını nasıl harcıyorlar? Google ve Facebook paralarını lobiye harcıyorlar tabii ki. Yeni bir rapor yayınlandı. E, 2012'nin ilk çeyreğinde. Biliyorsun Amerika'da çeyrek çeyrek genelde açıklanıyor her şey. Bütün rakamlar. Evet. İlk çeyrekte e, Google ve Facebook Rekor rakamda e, Washington'daki lobi faaliyetlerine para harcamışlar. E, ki tüm zamanlarında harcadığı en yüksek para. E, 3.76 milyon dolar lawmaker, kanun yapıcılara harcadığı para. E tabii şimdi düşünüyoruz niye böyle bir şey oldu diye. Ama hatırlayalım. E, Senato ve Kongre şey üyeleri mi oluyor acaba? Kanun yapıcı Milletvekillerine kanun yapıcı deniliyor değil mi? Demek ki burada evet. Amerika şablonunda senote ve kongre üyeleri. Evet. Acaba bu ee... parayı lobiciler, milletvekilleri çok ilginç. <gülüyor> yani e, tabii burada Amerika'da sistem biliyorsun çok daha açık yani hani direkt. Yani, evet. Yani bir de tabii lobi faaliyetlerinin oldukça yüksek olduğu bir yer. Yani politika ve e, ekonomi dedik. <gülüyor> bu kadar lobici herhalde dünyanın başka bir yerinde bulamazsınız evet. yani Washington çok ilginç bir şehir bundan dolayı bir, bir iş yani o çok büyük bir ekonomi ben öyle biliyorum. Ee, şimdi 3.76 milyon dolar harcamış niye harcamış bunu bizim programlardan da hatırlayabiliriz ne oldu tabi ilk çeyrekte çok önemli bir sopa oldu yani sopa bizde konuşmuştuk sopa pipa Kanun tasarısı. Çok büyük destekle gelmişti. Ee, özellikle cumhuriyetçilerden. E, Google'da bunu durdurmak için. Ayrıca şu anda Amerika'da aşağı yukarı neredeyse yani politik konuların işle ilgili olan, işte job act vesaire, ee, burada bir sürü teknoloji camiasını ilgilendiren detay durumlar var. İşte intellectual property, trademark e, konuları, cyber security Yine WikiLeaks ile ilgili olan konular, e, efendim söyleyeyim Freedom of Expression soruyla ilgili, e, bir de tabii çok önemli, daha önce de bahsetmiştik, Immigration Reform ve de Startup Visa Act gibi konular var. E, Bunlara çok ciddi olarak Google kendi perspektifinden destek veriyor. Aynı şekilde Facebook da. E, bence peki gerçekten pozisyonu olduğuna inanıyor musun bu şirketlerin? Şimdi tabii şirket sonuçta sen daha iyi bilirsin. Yani şirket kendi çıkarını düşünür. Yani şirketin de bir politikası vardır. Şirket politikası neyi çıkarlılıyorsa onun için harcar bu parayı herhalde bir Occupy Wall Street gibi ya da herhangi bir sivil aktivizm gibi bir parayı daha iyi bir demokrasi olsun falan diye harcayacaklarını zannetmiyorum. Bana sorarsan Google'ın Startup Visa Immigrant hakları vesaire gibi konularda para harcaması çok mantıklı çünkü çalışanları ya da işte satın aldığı şirketler ufak şirketler, startuplar hep bunlardan muzdarip olan e, kurumlar. Evet. E, o yüzden bunu değiştirmek istiyorlar yani Facebook'un da aynı yerlere yatırım yapıyor olmasın. Evet yani bence e, tabi bu haberleri gördükçe seviniyorum ben. E, nedenini söyleyeyim tabii ki iş dünyasındaki şirketlerle e, politikanın e, işleyişinde en azından bir şeffaflık yaratıyor. Yani bu olmasın, olsun diye bir tartışmaya girmenin abes olduğunu düşünüyorum bence bu noktadan sonra. Bu olacaktır. Ama en azından olduğu zaman bunun etkilerinin ölçülmesi yanında ilk başta şeffaflık gerekiyordur. Yani ne kadar para harcandı? Bu harcanan paranın şirketlerin bilançolarında yazılması, bunu alan e, adayların veya işte parlamento üyelerinin lobicilerin bu konuda e, nedir açıklama yapmaları şuradan bunu aldık şuradan şunu aldık şeklinde yani bir şeffaflık galiba politik e, mekanizmada oldukça en azından hani politika ile iş dünyasının bu kadar birbirine içe şey, girmişliğini ne yapıyoruz bir şekilde hani e, topluma bu bilgileri verebilmiş oluyoruz. Bu konular oldukça önemli konular. Bu noktadan sonra Mahir, sen ne düşünürsün bilmiyorum ama e, iş dünyasında teknoloji şirketlerinin önemini, hani son medya e, teknolojisi, dijital teknoloji şirketlerinin öneminden bahsediyoruz tabii. Ama aynı zamanda bu noktadan sonra politikadan iş dünyasını ayırmak özellikle Amerika'da mümkün değil. Kesinlikle değil. Bir de e, şu da var, yani Google'ın ve Facebook'un artık işte biraz önce bahsetmeye başlamıştım. Avusturya'da bir arkadaşımla sohbet ettik. Kendisi Facebook'ta yer almıyor. Hani Avusturya ilginç. O açıdan bir takım böyle tercih yani yer almayan insanların olduğu bir yer hala. Ama bana şundan bahsediyordu. Bir takım işte sivil e, aktiviteleri desteklemek ya da hareketleri desteklemek istiyormuş. E, her şey Facebook'ta diyor. Yani hani Facebook kullanıcın yoksa arkadaş olamıyorsun ya da işte event'e katılamıyorsun vesaire sanal alemde bir presence'in bir varlığın yok destekçi de olamıyorsun diyor yani o yüzden o, o, o açıdan bakıldığında Facebook'un ve Google'ın politik dünyaya yön verdiği ya da daha doğrusu hani politik hareketlerin kaynağı olduğu ve olacağı çok aşikar görünüyor yani hani burada ayrılmayı bırak bence ele alacak yani ele geçirecek yani bütün politik hayatı bana sorarsam ...o kadar ileri gitmezdim. <gülüyor> ama... <gülüyor> e, politikacılar izin vermez. O yüzden ileri gidemezsin tabii ki. O zaman politikacıya ne ihtiyaç Hayır var? efendim, petrol şekerleri izin vermez. Hı hı. E, diyelim işte başka... ne ...madenciler izin vermez. Hı hı. Başka tabii dünyada... E, ...güç odakları var hala. Ama data is the new oil, Onur. Tamam, data is the new oil, Ama yine de bu... Gittiğimiz arabaların işte anca yüzde birkaç, bir ikisi elektrikle çalışıyor. Hala. Hiçbir hiç de datayla gitmez diyorsun bu arabalar. Datayla bilmiyorum. <gülüyor> datayla 13, 13 e, <gülüyor> bin mil hızla şey uçmaz yani uçak. Eğer öyle bir duruma gelirsek eğer yani Hı -hı. kaynaklar bir şekilde sınırsız hale geliyor. O zaman kuralları tekrar yazarız. Evet bizim hayat limizde tamamen işte dasayla 13 milyonlik mm uçak yapabilir misin bilmiyorum biraz zor ama tabii ki o dünyaları düşüyoruz ve düşediğimiz dünyalarda da şu anki ekonomik kısıtların yanında buradaki gerçekçi analizimin yan analizimizin analizimizin yanında aynı zamanda kaynakların biraz daha e, bollaştığı başka dünyalarda düşünüyoruz da, özellikle teknolojik gelişmelerle e, ben bu ikinci konuda yani politik Dünyada şirketlerin yer alması ve özellikle teknoloji şirketlerin yer alması konusunda gibi yani sevdiğim bir konudur. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir sorunum yok. Bunun e, e, olabildiğince rekabetçi bir şekilde olması tek dileğim. Evet. Rekabet olursa tamam ama olmazsa sorun orada başlıyor maalesef. Hı hı. Çünkü Facebook mesela e, harcadığı yani Google'a göre çok düşük bir rakam. 650 bin dolar harcamış ama. E, harcadığı konular tabii ki işte data ownership, data privacy, location based services <gülüyor> yani aslında hani e, çok fazla dataya sahip olduğu ve tartışmalı noktaları olduğu için bunları bir şekilde e, kanuna sokmaya çalışıyor yani Facebook. Ya sonuçta kimse artık e, milyar doları değerini aşmış herhangi bir şirkete baktığı zaman hı hı. bunların e, davranışlarının ilkeli olması, ilkelerindeki e, zaman dilimleri boyunca ilkelerindeki devamlılığı çok fazla beklemesin. Biraz daha bence bu konularda e, akılcı davranmamız gerekiyor. Şirketlere baktığın zaman ne kadar büyürlerse içlerindeki onlara... Onlara yatırım yapmış insan sayısı. Onların kurumlar değişiyor. Bunların hepsinde ayrı beklentileri var. Bu noktadan sonra ilkelerin evrim değiştirmesi imkansız. Onun için şirket yapılarına baktığımız zaman da galiba belli bir noktadan sonra bir threshold var. Orada artık çok fazla güvenmeyin şirketlerinize. da değişiyor. Facebook'da değişiyor. Belki senin arkadaşının, ben bu ikinci konuda şunu anladım. Avusturya'daki arkadaşının aktivistliği, yani çarşı her şeye karşılığı Mahir biraz da artık bu gücünün farkına varmasından kaynaklanıyor. Yani rekabet durumunun azalması, bir kurumun monopol olması. Aktivistliğin de herhalde monopolü Facebook olmasın diyor. 100 milyar dolarlık bir şirket olmasın diyor. Çünkü biliyor ki o şirketin de ilkeleri nedir? Hisse senedi değerine bakar. Şöyle bir şey olsa tabii en güzeli o olur. Ee... Yarat bakalım bize farazi bir dünya, en güzel dünya yarat. Yaratayım hemen. Yani aslında birazcık daha tabii hani e, teknoloji üzerinden demokrasi gibi düşünürsek yani Facebook'ta sonuçta hepimizin ya da çoğumuzun hesabı var. Bizim çıkarlarımızı e, düşünen ya da en azından hani bizim isteklerimiz doğrultusunda Facebook lobicilik faaliyeti yürütse sanki hani biz ona vekalet vermişiz de o yapıyormuş gibi olur. Belki öyle ileride öyle lobi networkleri de Kurulur. ...lobi sosyal networkleri. Çok güzel. <gülüyor> yani kar amacı güden... ...işeplerin bile en azından... ...tüketicilere olan... sorumluluklarından dolayı... Hı hı. ...nedir? İşte sosyal sorumluluk... ...projelerine giriyorlar, burada paralarını harcıyorlar. Neden? Çünkü... ...ürünlerini alan insanlar... ...bunları onlardan bekliyor. Belki bu onlara birebir... ...kar getirmiyor olabilir. Fakat tüketicilerin... ...anlayışları zamanla değiştikçe... Bizim iş yaptığımız şirketlerin de iş yapma şekilleri değişecektir. Onun için hala biraz tüketicinin ben rolü olduğunu ben de düşünüyorum. Yani o anlamda işte büyük para alır, her şeyi götürür, e, politika tamamen paradır. Buna inan, hala inanıyorum. Ama tüketicinin de hakkılarının ve en önemlisi e, yaptırım gücünün hala devam ettiğine e, inanırım. E, demokratiklik belki öyle oluyor yani. Bir vatandaşlık ve şey tüketicilik arasındaki uçurum da ortadan kalkıyor olabilir. Evet. E, Mayr, bu hafta hı hı. bir haber daha var. Çok ilginç bir haber. Oldukça ilginç bir haber. İlk başta DARPA ile başladık. E, Amerikan militrisinden başladık. E, sanıyorum İran'da Amerika'ya ait bir Sipiron düşmüş. Doğru mu? Evet, aslında şimdi hikaye şöyle. E, İHA... Ben bu İHA'yı ilk duyduğumda e, İla İlas ha, haber ajansı zannetmiş. Zannetti. Sanırım, sanırım hepimiz zaten öyle zannetmişizdir. Türkiye Türkçe'ye çok hızlı girmişti bu İHA meselesi. 2007'de Amerika bu Unarmed Aerial Vehicle UAV yani insan. Bir dakika şimdi işte bana arjı. yan yana bir sürü şey söyledin. Onları İHA nedir bu arada? İ İHA H A A nedir? İHA'nın İngilizcesi Unmanned. Aerial Vehicle, insansız hava aracı, Türkçesi. 2007'de Amerika'nın ürettiği bir e, bir çeşit casus uçak diyelim. İçinde insan yok. Çok büyük bir şey de değil. İşte RQ-170 Sentinel kodada olan. Kodada? Evet. Bu yani genelde Afganistan'da... Yani bakmak isteyenler RQ-170 Sentinel yazacak. Evet. Yani bu zaten Afganistan'da falan işte hani Usama Bin Laden'i arıyorlar diye bir yere. Artık. Ya da en Pakistan'da azından... Pakistan'da buldular Mahir. Efendim? Pakistan'da buldular. Neredeyse canlı evet. izledik. Evet. evet. Ee, oralarda sürekli uçurduğu bir araç. 2011 senesinde İran kendi hava sahasına girdiğini iddia ettiği bir tane aracı, böyle bir aracı düşürmüştü. Sonra bu aracın ne olduğu, nereye gittiği yani gösterdiler İran medyasını. Gerçekten de capture etmişler yani. yani düşürüp ve de sağlam bir şekilde neredeyse ele geçirmişler. <gülüyor> Sonra tabi biliyorsun hani İran'dan gelen haberler tamamıyla devlet filtresinden geçtiği için ne olduğu belli değil. Bu hafta <gülüyor> bir general İran devrim muhafızlarından e, tamamıyla bu aracın reverse engineeringle çözümlendiği ve de bu teknolojinin İran teknolojisine katıldığını açıkladı. Yani e, demek istediği bir klonunun yapıldığını söylüyor şu an İran'da bu aracı. Ve de e, bütün her şeyini, bütün parçalarını, bütün teknik altyapısının, teknolojisini çözdüklerini söylüyor reverse engineeringle. Yani drone'u almışlar, <gülüyor> yapısını çözmüşler, hmm. yani bütünden e, parçacıklara geçmişler... Evet. Ondan sonra bu parçacıklardan tekrar kendi bütünlerini yaratmışlar evet. diyorsun. Buna reverse engineering adını veriyoruz. Türkçeselerde geri mühendislik mi olacak yani hı. bu ihtimalle? Mühendisler lütfen bir tweet atsınlar. Doğrusunu bize öğretsinler. Bunun sayesinde İran Amerika'nın teknolojisine sahip olabilir mi? Soru bu. Evet. Soru bu. Allah'ın Şimdi... yardımıyla. <gülüyor> Tabii onu zaten e, açıklamasında da genel belirtmiş. Allah'ın izniyle bütün her şeyini çözdük demiş Sentinel'in. E, Valla bu Amerika'daki kaynakları, yani basın kaynaklarının bir kısmı zaten yazıyordu. Yani bunun düşmüş olması Amerika teknolojisi, U.S. teknolojisi için bir tehlike olabilir mi falan filan diye. Artık hani ne kadar çözüldü ne kadar çözülmedi bilmiyorum ama sonuçta burada önemli olan nokta e, teknolojinin korunaksızlığı diye düşünüyorum. Çünkü teknolojinin korunaksızlığı aynı zamanda teknolojinin doğasıyla da ilgili bir şey. Yani biz de yani gerçekten evimizdeki bilgisayarı e, açıp içinde ne olduğunu eğer yeterince vakit sarf edersek tamamıyla anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada e, aslında bütün insanlara ulaşan teknolojik araçlar bir noktada da o araçları üreten şirketlerin ya da mühendislerin sırlarını ele veriyorlar. Ya Myers bu Coca-Cola'nın hala hmm. esansını çözemediler mi? İşte çözdüler diye bir haber vardı zannediyorum. <gülüyor> ya haber vardır her zaman bir haber var ama <gülüyor> coca ben... yok. Bir tane coca var. Ya Onur açıkçası ben kola içmeyen bir insan olarak sana şunu söyleyeyim. Bence o kadar çözülecek bir şey yok yani zaten o işte. Yani? Yani çözeceğine gidip bakkaldan alıyorsun yani onu demek istiyorum. Ama insansız hava aracını çözmek isterim yani açıkçası. Onu alamıyorsun çünkü. <Gülüyor> Sonuçta o zaman inovasyona baktığımız zaman... ...inovasyonun geliştirmesi için de... E, ...araçlara bakıyoruz. Eğitimden tutsa e, serbest bir kadar. Bence burada... ...bir teknoloji yaratıldıktan sonra... ...bunun başka bir yere uyarlanması... ...veya tekrar yaratılması... ...çok önemli konular. Onun için hani... ...nedir? Hukuk dünyasında da... ...bu konuda ayrı bir dal oluşmuştur. Değil mi? Şimdi, Intellectual Property... Hı hı. Artık herhalde e, immigration law ile birlikte en fazla avukatların para kazandıkları konular. Hı hı. Bir yerden bir yere göç etmek veya işte e, fikri mülkiyetlerin korunması. Bununla ilgili ülkeler arasında da hiçbir şekilde simetri yok. Yani her ülkede çok farklı. Şimdi buradaki ilginç durumda da tabii artık kanun filandan bahsetmiyoruz. İran almış Amerikan drone'unu. Bir şey soracağım. Sence hakkı mı İran'ın? Ne demek Hakkı mı? Nereden, ne? Yani Çok biliyorum. güzel bir soru. Harika bir e, soru. Yani... Tabii ki Hakkı. Yani ne demek hakkı olmayabilir mi öyle bir şey? Hakkı tabii ki. <gülüyor> yani... Adam dron atmış ülkesine ya. Nasıl hakkı olmaz yani? <gülüyor> yani mayır. Ay cevabını biliyorum. Sektör onlar adamlara ne yapıyor biliyor musun ya? Çocukları yakalıyorlar zaman zaman. Çok böyle Bir işine dolandı mı yani ne kadar hızlı koşsan da yetmez ya. Mehmet Terzi olsan yetmez ben sana söyleyeyim. Hakkı tabii hakkı. Hakkı olmaz olur mu? Yani bu burada biz e, henüz dünyaca hepimizin e, takip ettiği kanunlardan, kurallardan bahsetmiyoruz. Farkındaysan vahşi batı sendromu özellikle bulunduğumuz coğrafyada, Türkiye'nin de etrafında olduğu coğrafyada yani var. Amerika'da bundaki en büyük başlatı gönderen biri. Etik var mı bu konuda? Yok tabii ki. Tabii ki alacak hakkı ne yaparsa yapar. Ama yaptıklarına inanıyor muyum bilmiyorum. ne inanmıyorum ama yaptılarsa hakları. Niye inanmıyorsun? Bak bu ilginç. E çünkü İran'ın son, yani Hümen'i geldikten sonra son 32 yıldaki diskorsuna bakıyorum. Kendilerini nasıl, hangi kelimelerle ifade ediyorlar? Hı. Amaçları nedir? Stratejik olarak oyunu nasıl oynuyorlar? Tabii ki bunun alınıp alınmaması, tekrar yapılması hiçbir önemi yok ki. Ne yapacak? İran bunlardan yüzlerce, binlerce mi yapacak? Hı hı. Hayır. Bence savaş şu anda sözcüklerle yapılıyor, Hı -hı. davranışlarla yapılıyor, bakışlarla yapılıyor bu da. Ve İran gibi bir kültür medya üzerinden evet. Hı -hı. İran gibi bir kültür yani bu kadar e, gelişkin bir kültür, şiir, hikaye anlatma bunlarda gerçekten adamlar başarılar elde etmiş. Ve bunun şu anda ben politikadaki iz düşümlerini görüyorum kendilerini ifade etme biçimleri olarak. O oyunu çok iyi oynuyorlar. Amerikalılar da tabii ya onlar da akıllı ama bir da İran'a yetişiyorlar. Yani İran'ın da hangi e, özelliklere sahip olduklarını çok iyi anlayamadılar uluslararası aranında. Onun için ilginç bir oyun oynanıyor. Biz de izliyoruz Mahir. Hı -hı. Biz de izliyoruz. Evet. Günümüz dünyasında. Yorumlar arasında şöyle bir şey var. Ee, biraz önce söylediğimiz teknolojinin disposable olabilmesiyle ilgili olarak. Ee, yorumculardan biri baya bir yorum yazılmış. Tabii biliyorsun genelde Amerika'da böyle bir haber çıktığında İran-Amerika gerginliğiyle ilgili Amerikan halkının en sevdiği konulardan biri yani yazmaktan çok hoşlanıyorlar böyle haberleri. Ya, öcü yaratmaktan çok hoşlanıyorlar. Tabi İran'dan daha iyi bir öcü de yok. Bu, yani. Evet bir bayağı uzun süredir var onlar için. Çok güzel yani o yüzden hala bitmemiş bir macera olduğu için birçok macera evet. tükendi biliyorsun yani. Evet, Artık evet. da gitti falan. Evet. İran güzel ama onlar için. O yüzden yorumculardan yorumculardan birinin yorumu şu şekilde Belli şeylerin disposable olmasını anlayabiliyorum ama 30 milyon dolarlık bir hava aracının disposable olmasını anlayamıyorum demiş. Yani disposable deyince? Ya, tamamıyla aslında bu anladığım kadarıyla bu Sentinel aracı zaten hani İran'ın iddia ettiği gibi öyle çok zor bir şekilde parçalarına ayrılabilecek bir şekilde değil. Zaten parçalarına ayrılabilsin diye tasarlanmış bir araç. Anladım. anladım. Yani İran'ın Hı hı. Onlar için çok önemli olmayan bir teknoloji olduğunu söylüyorlar. Ya içindeki bir yazılımlardan kuş kullanıyor insanlar. Hani yazılımın önemli olduğundan bahsediyorlar aracın fiziksel öneminden ziyade. Yani bir f16'yı disposable etmek gibi bir şey değil anladığım kadarıyla. Anladım, anladım. Ama yazılımların önemli olduğundan bahsediyorlar çünkü hani araç zaten insansız uçtuğu için. Yani şöyle söyleyeyim, ben İranlı olsaydım ve bu devletin bu grubunda çalışıyor, kolunda çalışıyor olsaydım ve işte bununla görevlendirilmiş olsaydım, reengineering denilen şimdi haber geliyor, telefonu açıyorsun diyor ki ya Amerikan drone düştü, koş gel, içine atacağız. <gülüyor> ha, de koşa koşa giderdim yani çünkü nedir yani bir bir yerden bir bilim gelmiş. Hı hı. E, senin belki yağmıştır. de o anda efendim? Gökten bilim ya Bir de gökten gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam niyeti kötü ama yine de bir insanın düşünüşünün bir tezahürü yani bakıyorsun içini açıyorsun falan oldukça güzeldir onun içinde. E, bu tarafları çok seviyorum. İnsanın teknolojiyle ilişkisi bence e, yani bizi bu konulara iten de galiba o. İnsanı seviyoruz. Teknolojiyi sevdiğimiz kadar insanın bu konulardaki tepkilerini Merak ediyoruz Mahir. Son haber olarak bu satılık takipçi olayını okudum. <gülüyor> 50 TL, YTL, 6 bin takipçi alınabiliyormuş. Yani şimdi İran'ın bir e, şeyi drone'u parçalamasından başladık. Ülkemizde de, ülkemizde bitirelim istersen. Evet. Retweetler kaç paketi hocam? Bunları bana bir anlatsana. Ne oluyor orada? Evet. Bu Akşam Gazetesi'nde yayınlanan bir yazı. Ee, Kaan Kavuşan yazmış. Bugün hatta yayınlanmış olan bir yazı. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Zaten hani bu Facebook'ta belli bir süredir e, işte, sahte kullanıcı hesaplarıyla ya da işte seeding dediğimiz seed diyorlar yani. Belli eventleri ya da belli fan sayfalarını vesaire sizi biri ekliyor. Ondan sonra sürekli size bir şeyler gönderiyor. Bu herkesin başına gelmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi Facebook, o, Twitter'da o. da hı hı. benzeri var. Olta atmak gibi mi oluyor? Yani nasıl yapıyorlar bunu? İstemediğin bir insan nasıl takipçinin haline gelebiliyor? Yani zaten profilin açıksa kamuya o zaman herkes herkesi takip edebiliyor. Yani burada... ...illegal bir durum yok. Ama evet. işin ilginci tabii yumurta kullanıcılar... ...yumurta takipçiler diye bir terim var. Ya bu Türkiye, Türkiye'de... Açıkla ulaşan... bana ama nedir yumurta takipçiler? Açıklayacağım ama önce şunu söylemek istiyorum. Bu jargonların falan... E, ...bu kadar Türk esnaf... ...uslubuyla... ...geliyor olması benim çok ilgimi çekiyor. Yumurta takipçi şu demek... Twitter'da ilk kullanıcı olarak kayıt olduğunuzda eğer kendi fotoğrafınızı yüklemezseniz Twitter kuşla ilgili bir şey olduğu için size otomatik olarak bir yumurta avatarı veriyor. Yumurta takipçi de kayıt altına alınmış ama aslında gerçek olmayan bir sürü hesap demek tabii ki yani. 50 TL'ye 6000 takipçi alınabiliyormuş. Şimdi yeni para birimi galiba bu takipçi oldu. Hı hı. Sonuçta lüks bir araba almaktan üstünüze işte güzel giysiler almaktan güzel de demeyelim pahalı giysiler almaktan biraz daha ucuz bir yöntem. 50 TL'ye 6000 takipçi. Evet, bu... Ucuz da güzel. <gülüyor> Çok da hiç fena rakam değil yani. Ee, biraz gerçekçiliği bu... olmamış. yani 6000 takipçi de yani biraz hani Fazla bırak. Biz de alsak mı acaba ya? 50 lira bir şey değil bizim için. Programa 6 bin bilmiyorum. takipçi. Aa güzel olur esas da. Retweet yaparlar falan bir şeyler yaparlar. Hem böyle piyasasında öğrenmiş oluruz. Bir dakika şimdi 6 bin takipçiyi satın aldığın zaman onlar devamlı yani seni retweet yapmaya devam mı ediyor? Şimdi o tam paketleri bilemiyorum Onur açıkçası ama <gülüyor> detaylarını biliyorum ama amacı olsa gerek diye düşünüyorum yani. Miyur 50 TL onu yapıyorsa bir adaptasyon rakibi olarak düşünebiliriz mi bu konuyu? Evet. Sence istersen programdan sonra bir tekrar bilançolarımıza bakalım. Hesaplarımızı ona göre yapalım bir 50 lira. 50 ytl <gülüyor> Bütçemizden ayıralım. <gülüyor> Bütçemizden ayıralım. Neyse istersen e, bu hafta Big Data haftası. Onu duyurarak bitirelim. Yerli balı ee, haftası gibi bir data haftası. Evet. Yerli, yerli büyük data, bir yığın veri haftası. Herkes evden yığın verisini getirsin. <gülüyor> ee, bilmiyorum bakalım nasıl olacak böyle büyük bir event. 3 ayrı hmm. ülkede yaklaşık e, 50 buluşma olacak. E, işte Londra'da var, San Francisco'da var, <gülüyor> New York'ta var. Ee, oldukça yoğun bir program var. Bu hafta boyunca devam edecek. İşte aynı zamanda Avustralya'da, Melbourne'de de var. Ee, bu, bu, bu hafta olacak şeyleri belki önümüzdeki hafta sığdırabilirsek konuşuruz. İlgilenenlerin, çünkü biz bu yığın veri olayına baya ara aralara gelip, gelip gidiyoruz. Konuşuyoruz yani üzerine. O yüzden ilgili olabileceğini düşündüğümüzden onu duyurarak bu haftayı da bağlayalım diyorum istersen. Evet Mahir'cim. E, Big Data'ın haftan kutlu olsun. Big Data haftamız kutlu olsun. <gülüyor> Ondan sonrası da biliyorsun. Hıdreles. Onu da ayrı bir şekilde kutlayalım. <gülüyor> Benim en sevdiğim e, bayramlardan bir tanesidir. Evet. Peki Onur teşekkür ediyorum. Mahir ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman haftaya görüşmek üzere diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Sevgiler.